Ama karısına aşık denir. Neden? Çünkü aşk, evlenebilecek olan ve evlenmiş olan kimselerin arasında cereyan eden bir durumdur. Allah subhanehu ve teala kullarını kendisine aşık olsunlar de yaratmamış. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ buyurarak... Ben kulları yarattım insanlar ve cinniler olarak ancak bana ibadet etsinler için. Allah'la kul arasında aşk olmaz. Kulla Resul sallallahu aleyhi ve sellem arasında aşk olmaz. Ancak muhabbet olur, sevgi olur, itaat olur. Tarikatçıların uydurduğu bir terimdir bu Allah aşkı. Allah'a muhabbetle bağlı deriz biz. Allahla arasında sevgi balı bağı inanılmaz derecede kuvvetli deriz. Allah'a aşıklayamayız. Evet. Allah Subhanahu ve Taala mümin kullarını felaha ermiş olarak zikrediyor ve o kulların durumlarını vasıflarını sıfatlarını da ne yapsın bize bildirsin. Bakın bildiriyor. Ellezina öyle kullar. Felaha erdiler. Öyle kullar mümin kişilerdir ki fi salatihim haşiun. Onlar namazlarında huşu sahibidirler. Huşu ne demek? Korku ile karışık sevgiden gelen edepli bir hal, yüksek ve heybetli bir huzurda duyulan alçak gönüllülük, sükûn ve tazellül hali yani en kamil durumuyla ihsan durumudur huşu. İhsan ne demek? Peygamber Aleyhissalatu vesselam Mescid-i Nebevi'de bir gün otururken Cibril melek geliyor. <gülüyor> Peygamber Aleyhissalatu vesselam ashabıyla beraber o günkü meselelerden konuşuyor. Cibril Aleyhisselam geliyor. İmandan ve İslam'dan soruyor. Resulullah bunu cevapladıktan sonra Mel ihsanu diyor. İhsan nedir? Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber aleyhissalatu aleyhi vesselam da En Senin Allah Azze ve Celle'ye İbadet etmendir. Nasıl? Ke enneke terahu sanki sen onu görüyorsun gibi. Yani Allah Subhanahu ve Teala ya sanki Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmendir. Fe in lem sen onu görmesen dahi fe innahu yarak. O seni görüyor. Yani sen Allah Subhanahu ve Teala görmediğin halde Allah'ın seni görüyormuş gibi bu hal ve keyfiyet üzere ibadet etmendir. Evet, bu da neydi? İhsan ibadetinin tarifiydi. وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنِ الْلَغْوِ مُعْرِضُونَ Öyle müminler felaha erdiler ki, عَنِ الْلَغْوِ مُعْرِضُونَ Onlar lağviyattan ve boş işlerden ne yaparlar? Yüz çevirirler. Evet. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِلزَّكَاتِ fa'ilun. O felaha eren müminler zekatı bir hakkın sayarak öderler. Ya ben verdim, 40 lira verecektim ama 1 lira verdim. Allah affetsin, Allah 39'unu tamamlasın. Böyle değil, sayarak verirler. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِفُرُوُجِهِمْ حَافِظُونَ Öyle müminler felaha erdiler ki, onlar ferçlerini yani edep yerlerini Hafızun, hifz ederler. Ne demek? Zina etmezler, iffetli davranırlar demek. Ama zina eden bir kişi için de kafirdir diyemeyiz. O günahkardır, o ayrı bir şey. Ama zina etmeyen müminlerin, bu evsafta olan müminlerin, direkman Allah Subhanahu ve Taala'nın rızasına girdiğini ne yapıyoruz bu ayetlerden anlıyoruz evet ve alladin öyle müminler felaha erdi li ve ahdihim raun onlar ahdlerine ve sözlerine riayetlerdir emanetlerine riayetkarlardır ne yaparlar emanetlerine riayet eden kimseler ancak kurtulmuştur Hakiki müminler bunlardır. وَالَّذ۪ينَهُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَالَّذ۪ينَهُمْ Yine öyle müminler felaha ermişlerdir ki عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ vakit namazlarına müdavimdirler. Cuma'dan cumaya, bayramdan bayrama namaz kılanlar değil. Evet. اُولَٰئِكَ işte bu sayılanlar var ya onlar bunlar humul varisun varis olanlardır. Bu vasfa sahip olanlar varis olanlardır. Ellezine öyleleri ki yerisunal firdaus. Firdaus cennetlerine varis olacaklardır. Neden? Allah'ı dinlediler, Allah'a ikramcı. İkram ediyor. Onun فيها Halidun onlar o firdevs cennetlerinde ebediyen kalıcıdırlar. Çıkmak yok. Kiracı olarak girmeyecekler oraya. Ev sahibi olacaklar. Evet. Heh. Allah Celle Celaluhu bunu zikrettikten sonra El Maide suresi 55. ayeti kerimede de daha cami bir şekilde ne yapıyor? müminlerin vasıflarını bize bildiriyor. Wahum rakiun. Onlar boyun eğerek bütün ibadet ve taatları kabul edenlerdir. Demek ki veliliğin gereği hiçbir emre muhalif hareket etmemek, olduğu gibi her şeye hüsnü rıza ile Kabul göstermektir. Ama kimin emrine? Sadece Allah'ın emrine. Sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen sahih rivayetlere göre. Evet. Rabbul Alemin azze ve celle kendisine dost olanlara korku ve üzülmenin mahzun olmanın isabet etmeyeceğini bildirmektedir. Bunu da Yunus suresi 62, 63 ve 64. ayetlerde bize bildirmektedir. Ala inna awliya Allah'i la havfun aleyhim ve la yahzanun. Ellezina amanu ve kanu yattaqun lehumul fil hayatid dunya vel ahira. La tebdila li kelimatillah zalika hu'l fawzul azim Allah buyuruyor celle şanuhu. Evet. Allah'ın subhanahu ve teala evliyasına korku yoktur, hüzünlenme de yoktur onlara. Ama Allah'ın evliyası dikkat edin Allah'ın evliyası Allah'ın evliyası. İnsanların evliya dediği adamlar değil. Ha. اَلَّذ۪ينَ <gülüyor> آمَنُوا Onlar öyle kimselerdir ki, Allah'ın velileri, وَكَانُوا <gülüyor> يَتَّقُونَ Allah Sübhanehu ve Teala ya takvalı olanlardır. Emirlerini bir hakkın yerine getirip, nehilerinden bir hakkın kaçınanlardır. لَهُمُ <gülüyor> الْبُشْرَ Onlara müjdeler olsun فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَالْاَخِرَةِ Dünya hayatında ve ahiret hayatında. Onların gözü aydın buyuruyor Allah Celle Şanuhu. Evet. La tebdile li Allah Subhanahu ve Taala'nın kelimelerinde değişme yoktur. Allah bugün söz verip yarın ne yapmaz? Sözünden caymaz. Allah Subhanahu ve Taala ilk günde ne dediyse son günde onu söyleyecek. Evet. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ İşte en büyük kurtuluş budur. Heh. Şimdi de Allah Subhanahu wa Taala kimlerle dost olur onları veliler edinir onu görelim. Adam diyor ben veliyim ben veliyim evliyayım herkes söylüyor bu evliya Allah diye ama bakalım Allah onu evliya Allah olarak kabul ediyor mu? Önemli olan Allah'ın veli olarak kabul etmesi. Senin benim ona veli yahut da efendime söyleyeyim evliya demem değil. Evet. <gülüyor> وال مؤمنون iman eden erkekler ve iman eden kadınlar demek ki veli olabilmek için katışıksız bir hayır sadece iman değil katışıksız bir iman etmiş olmak lazım. Sen Allah Subhanahu ve Taala'nın getirdiği iman esaslarını zedelersen gene iman etmiş olursun ama halis olarak iman etmiş olmazsın. Faein amenu bimithli ma amantum bihi faqad ihtedu ve enta vallu fa inma hum fi shiqaq fa in amenu, eğer iman ederlarsa bi mithli ma sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlarsa faqad ihtedu muhakkakı hidayette olurlar yani herkes kendi kafasına göre iman şartları oluşturmayacak Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyi kirama nasıl Allahu Anhum Ecmain Urvanlah Aleyhi Mecma'in nasıl iman etmeleri gerektiğini bildirdiyse sahabeden sonra gelen kimseler de eğer onlar gibi iman ederlerse hidayet üzerinde olacaklardır. Bak şimdi bir sürü itikatler var. Onlar da iman ehli sayıyor kendisini "Allah onları iman ehli kabul ediyor mu? Kabul etmiyor ha, Demek ki halis bir iman olacak. Allah'ın cel ve ala gösterdiği gibi. Vel mu'minun vel mu'minat ba'duhum evliya'u ba'd. Mümin olan erkeklerle mümine olan kadınlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Demek ki dost olabilmek için, veli evliya olabilmek için ilk önce Allah Subhanahu ve Taala'ya Allah'ın celle ve ala istediği gibi emret, e, iman etmek lazımmış. Evet bu birinci şart. Ya muruna bil maruf onlar birbirlerinin arasında maruf ile emrederler ve yanhavun al munkar kötülükten ne yaparlar nehy ederler ve yuqimun salah namazı ikame ederler ve yutunuz zeka, zekatı da bir hakkın sayarak verirler. Sayarak veriyorsun ama bugün tayyare cemiyetine veriyorsun. Subhanallah. Tayyare cemiyetine zekat olmaz. Tayyare cemiyetine sadaka olmaz. Tayyare cemiyetine zekatı sadakayı topluyorlar. Allah biliyorlar ne yapıyorlar orada. Allah'ın gösterdiği 8 sınıftan birine vereceksin. E bilmiyoruz artık rakı mı içiyorlar, şarap mı içiyorlar. Ben orada değildim. Ama tayyare cemiyetine ne olmaz? Zekat olmaz. Cemiyetlere zekat olmaz. Zekat bir hakkın, fukaranın hakkıdır. <gülüyor> evet. Ve <gülüyor> yutî'ûnallah. Allah subhanehu ve teala'ya itaat ederler bu müminler. E fa kitab ve tekfurun biba'd. Siz kitabın hükmünün bazısını kabul eder de bazısını ret mi edersiniz? Allah buyuruyor. Adam cuma namazına gidiyor. Neden? E hakkında ayet var. Sübhanallah. Namaz 5 vakit namaz hakkında ayetler yok mu? Cuma'yı farz kılan Allah da celle şanihu. Beş vakit namazı kılan Allah değil mi farz kılan? İşte işine geldiği yerde Allah'ın emirlerinden bir kısmını tut, işine gelmediği yerde bir kısmını unut. Bu caiz değil. Allah Azze ve Celle itaat edeceksin. Kayıtsız şartsız. Resulahü, Allah Subhanahu ve Taala'nın Resulüne de Muhammed aleyhisselama da Ne yapacaksın? kayıtsız, şartsız ittiba edeceksin. Kardeşlerim, ben Allah'ın bütün peygamberlerine iman ettim dediğinde iş bitiyor. Allah sormayacak sana İsa'nın dininden, Musa'nın dininden. Sair peygamberlerin dininden sormayacak. Sadece onları ben peygamber olarak gönderdim, bunu kabul ediyor musun? Ediyorum. Bitti. Ama Muhammed Aleyhisselam'ı peygamber olarak kabul ettim dersen, işte orada Yükümlülük altına giriyorsun. Muhammed Aleyhisselam'ın şu sünnetini alırım, bunu almam. Bunu kabul ederim, öteki işime gelmedi, onun yanından bile geçmem. Öyle değil. Din namına ne emrettiyse onu yerine getireceksin. Ama bazı meselelerden dolayı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın emirlerine muhalif davranıyoruz İnkar etmemek şartıyla insanı bu ne yapar? Günahkar yapar. Ama خَيْرُ الْخَبْتَائِنَ اتَّىٓيبُونَ Hata edenlerin en hayırlısı, اتَّىٓيبُونَ tövbe edenler. Tövbe kapısı da kıyamet gününe kadar açık. Tövbe, günah, mümin kullaradır. Kafir kullara günah da yok, tövbe de yok. Kafir kul zaten yaptığından memnun. Ha tövbe ederse şirkinden o ayrı bir şey. Çünkü tevbeye ne yok? Onun ihtiyacı yok. Kabul etmiyor ki onun günah olduğunu tevbe etsin. Allah onlara da hidayet etsin. Evet. Ulaike <gülüyor> İşte onlar, o mümin kullar, yukarıda vasıfları sayılan kişiler Seyarhamuhumullah <gülüyor> Allah muhakkak onlara merhamet edecek. Garanti. İnallahü azizun hakim. Muhakkak ki Allah azizdir, hikmet sahibidir. İşte evliyağın statüsü bu. Allah azze ve celle bizden ne istemiyor? Üstesinden gelemeyeceğimiz meseleleri istemiyor. Zaten la yukellifullahü nefsen illa vusahâ buyuruyoruz. Söylüyoruz her zaman yalvarıyoruz Allah'a. Tevbe Suresi 71. ayeti kerime bu. Evet. İşte kardeşlerim Allah'la kulun arasındaki sevgi, dostluk ve yakınlığın düğüm noktası kulun Rabbin'a kayıtsız, şartsız itaat etmesi. İbadetlerinde gevşek davranmayıp devamlılık sağlamasıyla hakiki manasını bulur. Kul, Kendisine emredilen ibadetleri aslına uygun bir şekilde bidatlar karıştırmadan icra ettiği müddetçe Rabbi ondan razı olur. Onu sever ve dostları arasına katar. Ona olan veliliğini de sürdürür. Onu evliyası olarak kabul eder ve bildirir. Dostluk ispatı gerektirir. Allah Celle ve Ala kulunu hangi hallerde seveceğini belirtip bildirmiştir. Kulların da Rablerine olan saygısını, sevgisini, bağlılığını ve itaatini hangi davranışlarıyla ve inancıyla nasıl göstereceği belirtilmiştir. Yani Allah'ın meselesi belli, kulun meselesi de belli eğer bu statüye uyuyorsan Allah'ın evliyasısın, dostusun uymuyorsan sen yalancı ve sahtekarsın, sadece iddia sahibisin Allah subhanehu ve teala iddia sahibi değil de ispat edenlerden olmamızı bize kolaylaştırsın evet. Rabbimiz celle ve ale yine velilerinin evsafını bize bildiriyor leysel birra Antu vallu wujuhakum qibale'l-mashriqi vel Yüzlerinizi doğu tarafına ve batı tarafına çevirmeniz iyilik değildir. İyilik uydurmayın. İbadet taat uydurmayın. Akide uydurmayın. Size emredilene uyun buyuruyor Allah celle şanihu. Velakin'l-birra. Lakin bir yani Allah azze ve celle'nin istediği iyilik odur ki o kişinin iyiliğidir ki men o kimse eman billahi vel azze ve celle ya ve Allah azze ve celle'nin <coughs> ahiret gününe İman etmiş kişinin iyiliğidir esas iyilik. İlk önce Allah'a iman edecek, ondan sonra ahiret gününe iman edecek. İyilik işte budur Allah buyuruyor Celle Şanuhu. Vel Allah'ın meleklerine iman edenin yaptığı iştir iyilik. İman etmesidir iyilik. Vel kitab, kitaba iman etmektir. Vel nebiyyin, peygamberlere iman etmektir o kişinin yaptığı iyilik en büyük iyilik. Ve atal ma'la ala hubbihi zevil qurba. Kendisi mal sevgisi olduğu halde içinde en yakın akrabasına malı vermektir Allah'ın istediği iyilik. Bunlar uydurmasyon olan iyilikler değildir. Allah'ın iyilik olarak gösterdikleridir. Siz Allah'ın celle emirlerine itaat edin, bir şeyler uydurmayın. Allah'ın emrine bir hakkın ittiba ettiğinizde uydurmaya ihtiyaç içinde olmayacaksınız. Evet. وَالْيَتَعْمَةِ <gülüyor> Yetimlere malı vermenizdir, ikram etmenizdir mali cihette. وَالْمَسَاك۪ينَ <gülüyor> Miskinlere, malı mülkü olmayan garibanlara, zekat, sadaka, ve fıtra vermenizdir. Onlara mali imkanlar tanımanızdır. وَبْنَسَّب۪يلُ Yolda olup, fakir düşmüş olan kimselere de iyilik yapmanız, hayır dokundurmanız Allah Azze ve Celle'nin kabul ettiği iyiliklerdendir. وَسَّاِيل۪ينَ Ve sizden isteyen muhtaçlara da ne yaparsınız? İyilik yapabilirsiniz. Allah bunu da kabul eder. <gülüyor> Boyunlarında kölelik bağı olan kimselere de mal vermeniz, onları kölelikten kurtarmak için yardım etmeniz de Allah'ın iyilik olarak tanıdığı meselelerden bir meseledir. Ama kölenin malı sahibinin malıdır Peygamberimiz buyuruyor. Ne yapacağız şimdi? Köleye verdim, e gitti sahibi elinden aldı. Her köleye değil, mukatab olan köleye, yani efendisiyle arasında kitabet olan, anlaşma olan, hürriyetini satın alacak olan, bu şekilde anlaşma yapmış olan kö köleye de ne yapabilirsiniz? Mali cihette yardım edersiniz. İşte bu yardım da Allah'ın sevdiği iyiliklerdendir. Ve cam eslahe namazı ikame etmek ve at bunlar da Allah Subhanahu ve Taala'nın iyilik olarak saydığı ibadetlerdendir. Velmufuna biahdihim izaahadu. Onlar ahdettikleri zaman sözlerini yerine getirmişlerdir, ifa etmişlerdir. Böyle kimselerin davranışları da Allah'ın kabul <gülüyor> ettiği iyiliklerdendir ve sabirin fil ba'sa'i ve'd-darrâi Savaş zamanında darda ve zorda Başına gelen musibetlere sabredenlerin sabırları da Allah katında iyilik olarak kabul edilir. Ulâike'l-lezîne <gülüyor> sadakû işte böyle davrananlar var ya, onlar doğru söylemişlerdir, doğru sözlülerdir. Doğru söyleyenler kimlerdir kardeşler? Allah subhanehu ve teala bizim ruhlarımızı yaratıp da, bir Rabbikum" diye sorduğunda, evet sen bizim Rabbimizsin, kalû bela diyenlerin sözü doğrudur. Dünyaya geldiğinde, Allah'a verdiği sözü tutanların sözü doğrudur. Mahkemeye çağrıldığında doğru söyleyenlerin yaptığı iş de adaleti sağlamak hususunda hakime suçlunun kim olduğunu bildirme hususunda yapılan sözler de Allah'ın subhanehu ve teala iyilik olarak tanımladığı davranışlardandır. Ve Normal meselede de doğru söyleyen kimselerin davranışlarını da Allah iyilik olarak kabul etmiştir. Ulaika ve ulaika humul muttaqun. İşte bunlar var ya böyle davrananlar takva sahibi olan kimselerdir. Ancak takva sahipleri bu şekilde davranabilirler. Allah buyuruyor. Fasıklar böyle davranamaz. Evet. Kur'an ve sünneti iyice tetkik ettiğimizde Allah'la kulları arasındaki dostluğun yani velayet bağının kulların Rablerine karşı halisane ve aslına uygun olarak ibadet etmeleriyle gerçekleşip pekiştiğini görürüz. Evet, nitekim Rabbimiz Azze ve Celle kendisine yaklaşmak için yol arayınız. Vesile arayınız buyurmuştur. Ya eyyühellezine amenu. Ya eyyühellezine amenu. Te ve vebteğü ileyhil vesile. Ve cahidu fi sebilihi leallekum teflihun. Ey iman edenler. Allah'tan hakkıyla korkun. Allah'a iman edin. Allah'tan hakkıyla korkun. ve ileyhil ileyhil vesile. Ona yaklaşmak için vesile arayın. وَجَاهِدُوا ve Cihad edin Fi سَب۪يلِهِ Onun yolunda لَعَلَّكُمْ tuflihun. Umulur ki bu şekilde davranırsanız, iman ettikten sonra Allah'tan sakınırsanız, Allah'a karşı gelmekten korkarsanız, Allah'a yakınlaşmak için vesile ararsanız ve cihad ederseniz. Umulur ki böyle davrandığınızdan dolayı kurtulursunuz. Evet, paçayı kurtarmanın Allah Subhanahu ve teala reçetesini burada vermiş. Heh. Şimdi, <gülüyor> vesile kendisiyle maksada ulaşılan şey demektir. Vesile kendisiyle maksada ulaşılan şey demektir. Tefsirul Celalehinde, El-vesîle kelimesi ma yukarribukum ileyhi min ta'atihi diye tefsir olunmuş. Ne demek? Allah subhanehu ve Teala ya ta'at cinsinden sizi Allah celle ve alaya yaklaştıracak ne? bütün meselelerin cemisidir. Bu da ibadettir gelecek. Şimdi bu ayet-i kerimede enteresan bir taraf var. Allah vesile tutun diyor hemen cihadı zikrediyor. Cihat neyle olur kardeşler? Hem canla olur hem malla olur. Demek ki cihat bir ibadet olduğuna göre vesilelerin en büyüğü cihatmış. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? İslam'ın başı namaz, zirvesi cihattır buyuruyor. Bak başı namaz, zirvesi cihat. Vesile hususunda başka bir şey zikrediyor mu? Ama bugün tarikatçılar, bugün tasavvuf ehli denilen kimseler ne diyorlar? Vesile ancak ve ancak Allah'a bizi yaklaştıracak, Allah'a vasıl edecek şeyhlardır, mürşidlerdir, gavutlardır diyorlar. Allah ne dedi? Bunlar ne diyorlar? Hiç benzerlik var mı? Hiç benzerlik yok. Bunlar yalan söylüyorlar. Bunlar uyduruyorlar. Bunlar Allah'a iftira atıyorlar. Allah subhanehu ve Taala'nın dininde bidatlar çıkararak hem de çıkardıkları bidatlar itikadi bidatlar. Subhânak Ya Rab, Subhânak Ya Rab. Evet, bu vesile Allah Subhânahu ve Taala'nın emirlerine ve nehilerine uymakla elde edilen kişiyi Allah Subhânahu ve Taala'ya yaklaştırdığı kesinlikle bilinen itaatin her türlüsünün genel adıdır. Yoksa falancayı, feşmancayı kendine dost tutmak, şeyh tutmak, onların dediklerini yapmak, Allah'ın koymadığı kanunları koymak değil. Evet. Kur'an'da <gülüyor> Allah Subhanahu ve teala ne yapmış? Salih ibadetleri tarif etmiş, ve bu ibadetleri vesile ederek bana yakınlaşmaya çalışın buyurmuş. Bu vesile kelimesini Allah ve Resulünün gösterdiğinden başka bir kelimelerle izah etmek, Kur'an'ı manen tahrif etmek demektir. Mana cihetiyle Kur'an'ı bozmak demektir. Evet. Kuranda geçen Allah Azze ve Celleye yaklaşmak için vesile ve yol arayından kastın salih ameller olduğu hususunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Sahih Buhari'deki 6424 numaralı hadisi çok enteresandır. Ayan beyan Vesilenin ibadetler olduğunu peygamber söylüyor Aleyhisselatu vesselam. Şeksiz ve şüphesiz. Senin vazifen peygamberden duyduğunu duymayanlara getirip göstermen, ispat etmen. Kendi kafandan bir şeyler uydurmak değil. Dine bir şeyler sokmak değil. Dinin rutuşa ihtiyacı yok. Dinin... Allah'tan geldiği gibi Celle Şanuhu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği, gösterdiği gibi uygulanmaya ihtiyacı var. Herkes bir şey uydurdu, işte ümmet bu hale geldi. Herkes Fatiha okuyor. Elhamdülillahi Rabbil <gülüyor> alemin Arrahmanirrahim Gayril <gülüyor> magdubi aleyhim ve dallin İşi bitiriyor. Milyarlarca kişi Fatiha okuyor, aynı okuyor. Var mı değişiklik? Yok. Neden? Herkes Kur'an'ın birinci sayfasından onu ezberledi. Yahu hadi gelin bir, Peygamber aleyhissalatü vesselama, salatü selam getirelim deyince, Allahümme salli ala Muhammed, ve ala al Muhammed diyor. Herkes aynı söylüyor. Neden? Çünkü Resulullah bunu bize gösterdi aleyhissalatü vesselam. Herkes sahih hadislere, rivayetlere <gülüyor> <gülüyor> müracaat ettiğinde bunu bulabiliyor. Var mı değişiklik? Yok. Ha var bazılarını uydurduklar ama zaten onlar uydurma. Onları ne biz kabul ediyoruz, ne Resulullah kabul ediyor, ne Allah kabul ediyor. Men amil amilen leysa alayen bu ne Kim ki benim işlemediğim bir şeyi din olarak yaparsa Allah onu kabul etmez peygamberimiz buyuruyor. Men ahtife fî emrina hâve mâ leyse minhü fehuret. Kim bir şey ihdas ederse Allah onu da kabul etmez. İşte adamlar ihdas etmişler. Kabul edilecek bir şey değil. Evet. Hocam bir şey hatırlatabilir miyim? Peygamber Saddam Hussein'in vesileyle ilgili hadis olarak bu haneden açıklamasını söyleyecek. Ben onu unutmadım. Ben de çok merak ettiğim için hatırladım. Biraz daha merak et. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Ama herkes dua ediyor. Herkesin duası kendi kafasının, aklının, fikrinin ürünü olduğu için ayrı ayrı. Neden? Çünkü herkes kendi kafasına uygun olarak bir şey sallıyor. Gazi abi oğlu hayırlı askerden gelsin diye dua ediyor. Ben çocuklarım Medine'den gelsin diye hayırla alim olsunlar, ilim ehli olarak buraya dönsünler diye dua ediyorum. Adam evlenecek, Allah'ım hayırlı bir hanım nasip et diyor. Adam sünnet olacak çocuğu, diyor Ya Arap hayırla borçlarımı ödememi bana kolaylaştır. Herkes ihtiyacını istiyor. Hiçbirinin duası, ağzından çıkan elfaz birbirini tutmuyor. Neden? İşte çeşitli kafalardan çıktığı için. Ama bak Kur'an ve sünnetten çıkan şeyler ittifak halinde aynı oluyor. Bu insanlar bu insanlar Allah ve Resulünün sözlerine itimat etmedikleri için uyduruk uyduruk şeyleri din diye getirmişler. Bize empoze etmişler ve bunu halen daha pompalıyorlar. Evet. Gelelim şimdi Mahmud'un Merak ettiği hadise. E, zaten bunu peygamber gösterdi. Çek. Ama demek ki efendime söyleyeyim. 2000 defa çekeceksin. İşte 3775 defa çekeceksin. Saymadan. <gülüyor> he? Söyle bunu. Mübarek olsun. Çünkü Resulullah bunu bize öğretti. <gülüyor> <He>. <gülüyor> evet. Efendim aleyhissalatü vesselamın bir hadisi var. Bukhari 6424 numarada kayıtlı bu hadis. Men ade li veliyyen fekad bil harb. Peygamberimiz buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Lafzi cihette peygamberimizden gelmiş. Mane Allah azze ve celle'den. Hadisi kutsiyi bu. Evet. Kim benim velime? Arkadaşlar dikkat edin burada. Kelimeler çok önemli. Kim benim velime? Düşmanlık ederse, fakat adanthu bil harb. Ben ona harp açarım diyor Allah. Bak Allah benim veli tuttuğum kimseye diyor. Allah'ın veli tuttuğu kimseler kimlerdir? Peygamberlerdir. Allah'ın Celle Şanuhu Kuranda isimlerini zikrettiği mübarek insanlardır. Vasıflarını zikrettiği insanlardır. Kendilerinden razı olduğunu söylediği sahabe-i kiramdır. Radıyallahu anhum ve radu anhum buyurduğu kimselerdir. İşte bunlara sen düşmanlık edersen Allah sana harp açmış olur. Ama adam veli diye tanınıyor. Bir sürü günahı var. Bir sürü kabahati var. Bir sürü şirki var. Bir sürü bidatı var. Ve bu şirkleri bidatlar yaparken bunlar kendi nefsinde kalmıyor. Başkalarını da çağırıyor bidatlarına şirklerine davet ediyor. Sen de diyorsun ki yaptığın iş hatalı. Bak Kur'an'da Allah şöyle buyuruyor. Bak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Bukhari'de Müslim'de şöyle buyuruyor. O adama gidip söylüyorsun, anlatıyorsun. ya da kendine gidip söyleyemiyorsan reddiye yazıyorsun. Adam 300-500 sene önce ölmüş. Gidip de onun mezarında konuşacak halin yok ya. Yanlışlarını. Mezarında ona anlatacak halin yok ya. Onun kitaplarına reddiye yazıyorsun. Ama onun sevdikleri, dostları, velileri, yardımcıları sana ne diyorlar? Bu Allah'ın dostuydu. Sen buna ne yapıyorsun? Karşı çıkıyorsun. Sübhanallah ben o adamı tanımıyorum ki karşı çıkayım. Ben o adamın fikrine karşı çıkıyorum. Kur'an'a muhalif olan, Sözlerine karşı çıkıyorum. Ben o adamın bidatlarına ve şirkine karşı çıkıyorum. O adam çıkıp gelse mezarından ben tanımam o adamı. Allah burada benim velime düşmanlık edene diyor. Ne belli o adamın Allah'ın velisi olduğu. Allah'tan haber mi geldi? Bu adam benim veliyim diye. Velilik oynamayacağız. Evet. Devam ediyor. وَمَا تَقَرَّبَهُ Abdi bir şeyi ahaba ilayi mmm iftaratu عليه benim kulum benim kulum bana kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevgili olan bir şeyle bana yaklaşamaz sadece farz kıldığım bir şeyle bana yaklaşabilir nedir namaz olur. Hac olur, umra olur, ibadet olur. Efendim <gülüyor> Allah'ın Celle Şanuhu farz kıldığı ibadetlerden herhangi birisi olursa olur. Yeri geldiğinde cihat da farzdır. Hem de ne dedik? Dinin doruk noktasıdır dedik. İşte bu ibadeti yaparsan Allah razı olur. Heh. Bunda ne yapıyormuş? Kul Allah Azze ve Celle'ye yaklaşıyormuş. Devam ediyor. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbuhu. Evet, nihayet kulun bana nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder. Dikkat edin, farzlarla Allah'a ne yapıyordu? Yaklaşıyordu. Farzlarla Allah'a yaklaşıyordu. Nafileleri farzdan gayrı olan ibadetleri yapmakla da yaklaşmaya devam ediyor Allah Celle Şanuhu'ya ve böyle davrandığında ben onu diyor sevmeye başlarım. Demek ki benim Allah'a yaklaşmam ibadetle Allah'ın beni sevmeye başlaması yine ibadetle. Hani vesile şeyhlardı? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ha. Ama evet. <când> <purposelyHiśmy> فاذا ben onu sevdiğim zaman kuntu sem'u allazi yesma bihi. Subhanallah. Subhanallah. Şu müjdeye bak. Ben onu seversem onun işiten kulağı gibi olurum buyuruyor Allah. Gelip Allah ıı, takma kulak gibi bize takılmıyor, böyle, böyle anlamak lazım. Yani sadece bu kul, benim onu sevdiğimden dolayı, bana olan ibadet ve taatıyla iştiyakından dolayı, yaklaşma hususunda, muhabbetinden dolayı, sadece benim razı olduğum şeyleri işitir. Şarkıyı işitmez, dedikoduyu işitmez, küfrü işitmez. Ha, i̇şitir, onları dinlemez isteye isteye. Bunları gördüğünde ne yapar? Dinlemene hususunda kendine çeki düzen verir. Neyi işitir? Kur'an'ı dinlemeyi sever. Güzel vaazu nasihatları dinlemeyi sever. Bundan hoşlanır. Çünkü Allah bundan hoşlanıyor. Celle şanuhu. Evet. Ve basarahu levi yübsiru bihi Ben onun gören gözü gibi olurum. Ve yübsiru bihi O gözle ne yapar? O görmeye başlar. Demek ki Allah Sübhanehu ve Teala neyi seviyorsa ona bakar. Harama bakmaz. Kullil mu'minine yeguddu mineb sarihim Allah buyuruyor. Müminlere söyle gaddı basar yapsınlar. Haram gördüğünde gözünü indirsinler. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor Aleyhisselam? Ey Ali diyor birinci bakış senindir. Ya bir defa bakabilirsin. Ama şimdi bir defa bakabilirsin dedi ya bizim adam görüyor nahoş bir şeyi maşallah barakallah gözünü bir dikiyor ta kayboluncaya kadar bir defa bakıyor. Ya Sübhanallah. Artık bilmiyorum nasıl oluyorsa. Yani kardeşler Kur'an'ı Allah'ın muradına göre anlamak lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ne söylediğini, nasıl söylediğini, Peygamber aleyhissalatü vesselamın ne maksatla söylediğini İyi anlamak, iyi araştırmak lazım, iyi hafsetmek, iyi yaşamak lazım. bu ayet üzerine Yalan söylüyorlar, yalan söylüyorlar. Nere görüyorlar? Gelsin buraya. Ben ne yapıyorum şimdi? He, gören var mı içinizde? Görmüyorsunuz. Siz görmediğiniz gibi onlar da görmüyorlar. Awwu billahi minash-shaytanir rajim. Allah Bunların erlerinde. Estağfirullah Bu röntgenci mi bu şeyh ya? Adam bir edeyken, <gülüyor> Şimdi onlar da gelecek. Bir dahaki derste inşallah bu deccalların yaptıkları bu deccalların yaptıkları da deşifre olacak. Kendi kitaplarından ama. <gülüyor> evet. Ve <gülüyor> yedehulleti yaptı şu بها onun tutan eli gibi olurum ancak benim istediğim razı olduğum şeylere el uzatır Allah buyuruyor celle Şanlu. çünkü benim onu sevdiğimi onun benim sevdiğimi sevdiğini ne yaptı adam kendi hayatında gösterdi evet ve riclahulleti yemşi biha onun Adeta yürüyen ayağı gibi olurum. Evet. Ve ensaleni eğer benden isterse bana yalvarır dua ederse le u'tiyannahu muhakkak ona veririm. He. Ve le eğer bana sığınırsa muhakkak onu sığındırırım, korurum. Evet. Rabbimiz Azze ve Celle burada kullarının kendisine farz kılmış olduğu ve nafile ibadetlerle yaklaşabileceğini, bu ibadetlere devamlılıkları müddetince onları seveceğini ve her türlü ikram ve inamını önlerine sereceğini bildirmiştir. Evet. Tasavvufçu ve tarikatçıların iddia ettikleri gibi vesile, kendileriyle Allah'a vasıl olunacak olan şeyhler ve mürşitler ve veliler değildir kesinlikle. Kur'an ve sünnetin naslıyla bu tekzip edilmiş, yalanlanmıştır. Bizzat herhangi bir kulun Rabbine karşı halisane ve aslına uygun olarak yaptığı ibadetlerin toplamıdır vesile. Kardeşler kusura bakmayın Yani bunu dinleyeceksiniz